Boş vakit, emre acar. Bu sayımızda ele alacağımız mesele, Müslümanların hayatında çok ciddi bir problem olan boş vakit konusudur. Allah Sübhanehu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Biz sizi hatırlayacak olanın, hatırlayacağı kadar bir ömür vermedik mi? Fatır Suresi 37 Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem, Buhari'de ve başkalarının da rivayet etmiş olduğu bir hadiste diyor ki, İki tane nimet vardır ki insanların birçoğu o nimette aldanmış durumdadırlar. Bunlardan bir tanesi sıhhattir, bir tanesi de boş vakittir. Yazmış olduğumuz birinci ayette vaktin genişliğinin kıyamet anında Allah'ın huzurunda insanlığın aleyhine hüccet olduğunu anlıyoruz. Bu ayet aleyhimize hüccet olmasına rağmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların birçoğunun bu nimetten habersiz olduğunu bize bildiriyor. İbnül Kayyım'ın dediği gibi, ''Bizler yolcuyuz ve varacağımız yer ahiret yurdudur. Elimizde bir sermayemiz ve uzun bir yolumuz vardır. Elimizdeki sermaye ise vaktimiz, ömrümüz ve alacağımız nefestir. Varacağımız noktaya gidene kadar ise, yolumuz üzerinde yol kesici ve vaktimizin hırsızı çoktur. O zaman insan selim bir şekilde, Allah'a yürümek istiyorsa, sermayesini düzgün kullanmalı, yol kesicilerden bunu koruması gerekir. Selefe baktığımızda, bunun kıymetini anladığından, onlar yanında en aziz ve kıymetli olan olgunun vakit olduğunu anlıyoruz. i̇bn Mesud radıyallahu an diyor ki, Ben hiçbir şeye pişman olduğum kadar şuna pişman olmadım. Öyle bir gün gelir ki, güneş o günde batar, ''Benim ömrümden bir gün eksilir, lakin benim ömrümden hiçbir şey fazlalaşmaz.'' Tabiinden Hasan-ı Basri'yi dinlediğimizde, ''Ey kavim, vallahi ben öyle insanlar idrak ettim ki, onların yanında vakit sizin dinara ve dirheme vermiş olduğunuz değerden çok çok daha önemliydi.'' der. İmam Şafi'ye baktığımızda ise, ''Ben sofiler tasavvuf ile oturdum. Onlar da iki şey dışında, Hiçbir şey istifade etmedim. Birincisi, vakit kılıçtır ya, sen onu kesersin ya, o seni keser. İkincisi, sen nefsini hak ile iştigal ettirmezsen, o seni mutlaka batıl ile iştigal ettirir. Neden böyle söylendiğini düşündüğümüzde, öldüğümüzde bize faydası olmayan insanlıkla alakamız kesilirken, Vakti zayi ettiğimizde ise daha tehlikeli olarak bizim yaratan ile ilişkimiz kesilmektedir. İmam Nevevi'ye baktığımızda, ilim talep ettiği günden son güne kadar geceleri meyve yemezmiş, sorulduğunda ise, olur ya, vücudum meyveye alışır, daha fazla uyurum, yanıtını verirmiş. Ki İmam Nevevi duvara yaslanarak günde iki saat uyurdu. Kendisine sorulduğunda ise, nefesler sayılıdır, yolumuz uzundur, Bizim azığımız azdır. Yarın Allah'a neyin hesabını vereceğim dermiş. Bu nakillerden salihlerin yanında vaktin değerini anlıyoruz. Kendimize döndüğümüzde ise vaktin hiçbir ehemmiyetini görememekteyiz. Vakit, ahiret yurdunu dert edinenlerin, yaptıklarından veya yapamadıklarından hesaba çekileceğini bilenlerin arasında değerlidir. Çünkü ancak nefsini muhasebe eden ve her anından hesaba çekileceğini bilen insan, her anının kıymetini bilir. Dedik ki, vakit bizim sermayemiz ve bunu çalan yol kesiciler, hırsızlar var. Bunları saymaya kalkarsak çok fazladırlar. Uyku, yemek vesaire. Biz bunlardan iki tanesine dikkat çekelim. Bir tanesi kötü arkadaş. Müslümanlardan olup da, Bizlere kötü arkadaşı olanlar, Allah Sübhanehu ve Teala ayeti kerimede, o gün Allah'a karşı gelmekten sakınanlar dışında dostlar birbirine düşman olurlar. Zuhruf Suresi 67 Allah için yapması gerekenleri yapıp, Allah için kaçınılması gerekenlerden kaçınanlar müstesna, bunun dışındakiler düşman olacaklar. Kişiler birbirlerinin vaktini çaldıklarını ve salih amelden Allah zikretmekten koyduğunu öne sürecekleri manzaralar gözümüzün önüne gelmektedir. Başka bir ayette Allah Teala şöyle buyurur. Furkan suresi 27 ile 28. O gün zalim kendi ellerini ısıracak ve diyecek ki: Keşke ben Resul ile beraber Allah'a giden bir yol edinseydim. Keşke ben falanı arkadaş edinmeseydim diyecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Buhari, Müslim, Ahmet ve Nesai gibi birçoğunun rivayetinde insanın salih olan arkadaşı ile kötü olan arkadaşı arasındaki fark, misk taşıyan ile demirci körüğünü taşıyan gibidir. Miski taşıyan adam ya kokusundan verir ya da ondan güzel koku hissedersin. Demirci körüğü taşıyan adam ya elbisesini yakar ya da pis kokar buyurmuştur. Misk taşıyan adam ya sana Allah'ı hatırlatır, ya ilmiyle sana fayda verir, ya da bir şeyler sorar ve öğrenirsin. Demirci körüğünü taşıyanın misali ise, ya seni hayırdan alıkoyar, ya da sana bir kötülük öğretir. Şimdi kendi arkadaşlıklarımızı bir düşünelim. Biz cahiliye toplumunda yaşıyoruz. Birbirinin akidesini bilen, birbirini seven bir avuç insan Müslüman, bu sayısı belli insanları da özenle seçmezsek, yani mis taşıyan yerine körüğü taşıyanı seçersek, bu hem bizim dünyamıza hem de ahiretimize zarar verecektir. Bu sebepten Müslümanların arkadaşları hususunda çok seçici olmaları gerekir. Bunun ölçüsü nedir dersek, eğer biz bir arkadaşımızın yanından kalktığımızda, kıyamet günü için faydalı bir söz işitmişsek veya bir günahımızın farkına varıp ondan vazgeçmeyi aklımıza koymuşsak, o arkadaş ne güzel arkadaştır. Onun peşini sakın bırakmayın. Lakin her oturduğumuz ortamda müştehitlerin bile içinden çıkamadığı meseleleri konuşuyor veya sabahlara kadar İslam devleti kurup namazı bile kılmadan yatıyorsak veya Allah'ın kelamını ağzımıza alıp Allah'ın kelamı bize lanet ediyorsa, yani o konuştuklarımızı hayatımıza yerleştirilmemişse, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an ayetlerini taşıyan insan o ayetler ile amel etmezse, o ayetler ona lanet eder buyuruyor. Allah muhafaza, biz de kıyamet gününde ellerini ısırıp, keşke falanı kendime dost edinmeseydim diyenlerden oluruz. Kendi yaşadığımız vakalardan bunun bize delilleri ise şöyle tezahür etmiştir. Bir gün salih bir ortama gidin oturun. Oradan kalktığınızda kalbiniz uçacakmış gibi olur veya bir başkasıyla oturursunuz, kişi hiç konuşmamasına rağmen kendimizden utanırız. Çünkü kişinin salih hali simasına yansımıştır. İşte bu tip insanlar bizim oturduğumuz insanlar olmalıdırlar. Aksa de her dini gibi görünen ortam dini değildir. Bizim hayatımıza etkisi olmayan, Bizi Allah'a yaklaştırmayan veya her geçen günümüzü bir öncekinden hayırlı kılmayan ortam, Allah'a bizi götüren bir ortam değildir. Bir diğer Müslümanların hayatında vakit öldüren husus ise, yani kendi hırsızı, yol kesicisi ise televizyondur. Tabi dini ve dünyayı beraber ifsad eden, zamanın putu ve tağutunu, aklı başında kendi karısına kıskanç olan, Çoluk çocuğunun geleceğini düşünen bir Müslümanın, bu aleti evine sokması düşünülemez. Müslümanlar bunu evlerinden çıkarttılar. Lakin daha şiddetli bir put olan interneti evlerine soktular. Normalde bu meşgaleli zamanımızda internet bir nimet. Tabi bu ilmen istifade ettiğimiz, ders dinleyip öğrendiğimiz zaman veya kitaplar indirip faydalandığımız zaman nimettir. Ama boş muhabbetleri, Facebook'ta cedelleşmeleri, video ilimleri, uygunsuz resimleri, tebliğ kandırmacası altındaki kızlarla chatleri ve neticesinde İslam adına insanların kalbini öldürmesi, vaktini zayi etmesi internetin nimet kısmı değildir. Misal, İslami chat odalar altında çamur, çamur attırmaktan başka bir şey yapmıyor. Müslümanlara da herhangi bir istifade sağlayamıyorlar. Çünkü bir şeyin cahili, ıslah edeyim derken ancak ifsat eder. Allah Sübhanehu ve Teala diyor ki, Mallar ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak salih ameller ise, Rabbinin katında sevap olarak da, ümit olarak da daha hayırlıdır. Kehf Suresi 46 Kur'an'da Allah'ın göz aydınlığı dediği çocuk ile, Salih amel birbirine kıyas ediliyor ve netice Rabbin yanında çok çok daha hayırlı olarak salih amel ortaya çıkıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim derse bir kere subhanallahi ve bihamdihi ona cennette bir tane hurma ağacı dikilir buyuruyor. Boş işlerden olan internetteki çet odalarından ziyade oturduğumuz yerde bir zikir bize cennetteki köşte bir hurma ağacı getiriyor. Bir diğer hadiste, iki kelime Rahman'a sevimlidir. İnsanın diline çok hafiftir. Ve mizanda ise ağırdır. Sübhanallahi ve bihamdihi. Sübhanallahi lazım. Bu kadarcık iki kelime, dile de hafif ve mizanda da ağır. Malayani yerine iki hayırlı kelime. Okuduğunuz üzere çok kolay ameller olmasına rağmen, Allah katında çok değerliler ve daha bu gibi nice zikirler. Bu ameller çok kolay ve çok az zaman almasına rağmen, bir sürü malayani içerisinde boğulan, vakit nimetini zayi eden, vakit nimetinin şükrünü bu hayır amellerle yerine getirip, Allah'ın artırdığı çartırmasına talip olmayan kişiler çoktur. Allah, Vakit nimetini bu gibi kişilerin şükürsüzlüğünden ve zayi etmesinden dolayı elinden alacaktır. Salih amellere bizim ihtiyacımız vardır. Allah'ın bu amellere ihtiyacı yok. İnsan düşman karşısında salih amelleriyle, yapmış olduğu zikirlerle sabittir. Biz rahatlık anında Allah'ı anacağız ki zorluk anında da Rabbimiz bize ansın. Ve rahmetiyle bizleri kuşatsın. Biz Allah'ın dini ihtiyaç halindeyken ona yardımcı olmalıyız ki bizler de ihtiyaç anındayken bize yardım etsin. Ve bizi aziz kılsın. İslam zelil kılınmaya çalışılırken fedakarlık yapıp onu aziz kılacağız ki bizler zillete düçar olacağımız yerde Allah bize yardım edip bizim şanımızı yücelsin. Sözün sonunda Bizim selefimizin hayatı, vakti nasıl güzel değerlendirdiklerine dair çok güzel örneklerle doludur. İnsanoğlu bazen gafletle, nisyanla bunun farkına varmasa da Allah bize bunu hatırlatmadan önce kendimiz hatırlayıp geçmiş günlerinde tedariğine çalışmalı ve bundan sonra da vakti güzel değerlendirebilmek için Allah'tan, Sübhanehu ve Teala'dan yardım istemeliyiz. Bunun yardımı, faydası nefsimize'dir. Davamızın sonu, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamddir. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin birinci sayısında yayınlanmıştır.